قال رب العالمين صلوا عليه وسلم هذا سيد المرسلين محمد وعلى الله الرحمن Hasan'ın <gülüyor> Ben daha çok sürer ve haul ve la kuvvete illa billahi aliyyun azim. Evet ben Kastamonu'ya şeylere <Gülüyor> vesdagi geldim. geldim ben. Yoksa etek etmek, metmek şey yap davatsa. Ama e, türbeleri ziyarete gelmiştim o zaman da bazı ziyaretlerinde eksik kalmış Müslüman eden Hazretlerinin halifeleri var bir kitap topladım, onları bulamadım. Kalemin dibine girdim o zaman. E yani şimdi buldu Berhambülah. Her maten dede dedikleri zaptmış. Atabed türbesinin karşısında yatan. Orada bir de Meli dedi diye olan şey var, khalifeci e, var. Bir de İshad dedi diye Hac Bayramların khalifeci <gülüyor> var, damadı var. Üç kişi yatıyorlar. İşte onları bulduk vesaire vesaire. Elhamdülillah ee, Abdülkadir efendi iman vekili soyadı. Ee, kardeşimiz biz İstanbul'dan tanıştık onları, Mevla tanıştırdı. Sonra onlar Abdül Abdülfettah e, Veli Hazretleri'nin torunlarıymışlar. Onları da duyunca ya onu da ziyaret etmemiştik biz. Madem Abdülkadir Velen Hazretleri'nin dördüncü torunu burada yatıyor. Dördüncü torun ne demek? Çok büyük bir mesele yani Abdülhaziz oğlundan hemen üç sonra gelen Büyük Veli Yılanlı Külliyesi'ni. Ondan sonra e, Hadi Mağzade Hazretleri'nin halifesi var dediler telefonda bana vay ben yandım bu sefer bu karstama diye bir daha ne zaman gideceğim diye çünkü onlar geldi mi onları bulamadık Hazreti Bir'e gittik, Aşkıdur Sultan'a gittik vesaire. Ben ve Sultan'a gittiydim o zaman. Şimdi bunlar kalmış idi. Yine de yarık oluyor. Yine de bayağı türbeler var burada. Bura bitmez maşallah. Muhammed. Bu kaç zaman evliyası, türbesi bitmez maşallah. Allah'ın nazarından mağabazırsın. Yani yeni evliya var, yetiştirmeniz lazım. hoca yetiştirmemiz lazım, alim yetiştirmeniz lazım, veli yetiştirmeniz lazım. Kaldi da Hazretlerimizin kalitesi de Ahmed Siyahi Hazretleri. Mübaşır kalite yani arası vasıtası. Kaldi Bağdadi ne demek? Bizim silsilemiz Mahmut Efendi Hazretlerimizin şeyliği. Allah Efendi Hazretleri onu şeyhi Bandırmada yatan Ali Zaferzade Efendi Hazretleri onu şeyhi Halilullah Zargavi Hazretleri onu şeyhi Osman Hır Fadilullah büyük şeyh bendeki Hazretleri o yan yalıdır Mekke'den az İstanbul'a geldi Sultan Abdülmecid de ona icazet etmiş idi. Onun şeyhi Abdullah Mekili Hazretleri o Mekke'de tekkesi. Onun şeyhi Halidi Bağdadi Hazretleri bu kutupların kutpludur, Emriye yani Emreisi olur. Bu Ahmet Siyah Hazretleri çıkıp Şam'da onu bulmuş. E, o da onu bekliyormuş, onun yanında biraz kalmış, sonra Akça gitmiş, bir daha dönmüş. Siyah sarık sardığı için siyahi demiş ona, siyah sarık Ondan sonra ona halifelik vermiş, şekli, icateti vermiş. Fetullah Al-Akri Hazretleri vardır. O İstanbul'daki üç veliden, yani en büyük makam sahibi üç veliden biri Üsküdar'da yatar, ben o ziyaret ederim. Ahmet Ziyati Gümüşhanevi Hazretlerine de e, halifelik verirken, Süleyman Arvadi Hazretleri geldiğinde halifelik verme, o da o mecliste bulunmuş. Fethullah al de Halid-i çok büyük halifesiydi. O da Kastamonu'ya gelmiş, onun yanında ziyaret etmiş onu, ondan sonra Millet o zaman Kastaro'da alimler, kadılar ona itibar etmiyorlarmış o. Ne zaman Fethullah'ın akriği gelmiş Kadde sallallahu aleyhi ve sellem o demişler ki, e, işte, kadı gelmiş, baş alim, müderrisler bize tarikat ver, ders ver, ne demiş, Ahmet Siyahi var, burada ben nasıl onun da vereyim. Yani, Vay anasınız de. biz demişler mi? <gülüyor> Millet işte mum dibine ışık vermez meseleci. <gülüyor> Kendi yakınında olan evliya olsa adam yana koymaz şimdi adam en büyük kutbu neptap olsa karısı der ki bu adamda ne buluyorsunuz da geliyor karılar da böyle ya yani. efendim adam peygamber oldu Ali Aleyhisselam karısı diyor ki bu deli diyor Millet diyor ki buna ne iman ediyorsun bu deli diyor Nuh Aleyhisselam'ın hanımı ona deli dedi ya kafir oldu onun için hanım senin evliyalığını bilmez hoca olsan hanıma sök ne yani abi işte. Çık katlamamız adam mevlihatlı ama katlamamızla adam yere düşmeyebilir. Geç uzaktan gelince şimdi ben İstanbul'dan geldim. Oo Küpbe ocağı. Gelmiş. E ne var? Orada da vardır Küpbe ocağı. Yakınımızda da Küpbe. <gülüyor> yani ilkleşiyorsun. İstanbul'dan Küpbe'de olmuş. Ne lafmış. Tamam. Biz de size e dedim o cevenci bizi buldu Hazreti bir de dedim arkadaşlarım dernekte de topla bir de görüşelim dedim yani sizi görmek istedim yani. Yoksa <gülüyor> ben hastayım yorgunumda. 110 km yol'dan geldik tam da güzel bir tipi de bulduk çok daha <gülüyor> yiyemedim azıcık yedik dediler geçişeceğiz. Hadi o zaman basıp gidelim dedim. Biz şimdi adam attık diye geldik herifler böyle kork korktuk geldik yani sizi <gülüyor> bekletmeyelim diye. Sağ yani, olsun efendim az olsun. Allah kızlar razı olsun. Dağıtık. Ben sizi görmek istedim. Ee, bir ayet okuyalım, bir de okuyalım. yapalım. Mesite hocam diye ben e, tanımıyorum tabii o sağ olsun Hafız efendi kardeşimiz e, aşk şiir okudu. Fuzuli Fioresinden olacak. Efendim orada dedim buradan bu. Kaderde yok derler okuyacak. E şimdi buna mana vereyim ama manayı da verirsek ben de biraz tafsilata girersem sabahı boylarız. E, <gülüyor> i̇nşallah hocam inşallah. Sonra yerinizde kal. Sabah oluyor hocam. He? Allah'ın sebebi. İnşallah. Sabaha kadar buradayız hocam. İnşallah. E, ben bir kısa kısa mana vereyim. <gülüyor> Madem toplaştık Allah'ın ahetlerinden okuyalım. İlim meclisi oldu. Kendi kendine konuşsa film meclisi olur. <gülüyor> Boş konuşma ya, ya hadis oku, ya hadis oku. Millete mana Bu milleti buna ihtiyacı var. Bu Kastanolu gibi mübarek bir yer bu kadar türbesi, tekkesi, caviyesi olan bir yer daha yok. Fakat maalesef soruyorum da var, bozulmalar var. Üniversite nereye girdiyse orayı bozar. Aynen. Aynen. Bir şey daha var demeyeceğim onu diyemiyor <gülüyor> sansür <gülüyor> bir şey daha var. o da nereye girerse orayı bozar. bu memleketleri böyle bozdular Maalesef. bu millete şapkayı zorlamaya niye buradan başladılar ya. herkes zannetti ki kastamonu'nun bozukkarı da buradan yok kastamonu en var. şerahçıya evet. onun için bozmayı buradan istediler bu kastamonu yeniden ayağa kalkması lazım <gülüyor> Hak bu hocaefendi burada medreseler var, talebeler var, diğer hocaefendiler, kız medreseler var, çocukları vereceksiniz. İnşallah. İnşallah. Hoca yetişecek. Taşıma süren değirmen dönmez. Ben kaç dakika gelebilirim? Öbür hocaefendi Malatya'nın ne kadar bütçe kadar Kendi çocuklarınızdan yetiştirin. Orada medreseler açılsın. Yeniden bu ulema, bu evliya, bu türbeler, ziyaretler artsın. E şimdi yanından geçiyorsunuz, kim olduğunu bilmiyor. Adam dedesinin mezarını okuyamıyor. Osmanlıca yasak. Hala bile Osmanlı şeyi kanune serbest edilmiş değil ya. Milleti dedesinden koparttılar. Anneannesinden koparttılar. Dolu şehit var, peygamber torunu var. E, Ahmet Siyah Hazretleri şehit. Ahmet Hicabi Hazretleri, onun oğlu. Resmi var mesela, o tabii. Herhalde 1886'lardan var. Onun bir resmi var şeyin üstünde, bir kitabın üstünde. Bir bak gibi öyle bir evliya var mı? Öyle bir yüz, öyle bir nur, o da tabii biliyoruz siyah beyaz bir resim. Yani 150 senelik e, resimler, 150, 170 sene. Yani bir nur var, mübarek insanda, bir kitabın üstünde var. Tehassüren Tehassüren üzerinde var Boş orada yatanlar bu şey Bunlar e, göklenilmediler ki ya Kalkanalımın adamları bunlar Öyle bir nur var mı Dünyada görmüşmüşsün Tabi Ahmet Siyah Hazretleri Hadi Bağdadi halifesinin halifesi Sonra Fethullah babasının da halifesi Fethullah de gitmiş İstanbul'da kalmış onun da halifesi Öyle bir şey Hani bize resmi ulaşanı söylüyorum En yakında resmi onun var e şimdi, o zatlar seyir, onların sülalesi var, e, e, Abdülfettavir'in sülalesi var ya, bu kastamonun e, Fethi olanı, 800 sene olmuş, küsuru var da 900 sene, O Atabey Hazretleri'nin öyle büyük Yusuf Yusuf'e Medani'yi çok eski, Abdülfettavir'in de e, işaret edip sen büyük velim olacaksın, diye. o halife yollamış buraya. Bütün veliler atmışlar, gelmişler, bu kastamonunun fethine kavuşalım diye. Haçla ona gidiyormuş, bu Yusuf Horosani diye temeci sultan diyorsunuz ona. O <gülüyor> mübarek mesela ya, hacca giderken Rasulullah Efendimiz Rüriyat'ı görüyor. Yedik, yedi kere Rüriyat'ı görüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 100 tane türü dile falan ver. Buyuruyor ki sen git, Kastamonu'nun fethine katıl. 70 haçtan eftaldir. 70 haçtan eftaldir. Kastamonu'nun fethine adlanıyor. İşte, çobanlılar mı diyorsun, çobanlılar mı diyorsun. Sen çık <gülüyor> bunun. Öncesi beylikler herhalde böyle Atapet, büyük bir deli. E Şimdi onun orduşuna gelmiş karışmış, ondan sonra e, işte paralarını, bütün hacca götürecekleri yol haçlıklarını, kendisine emanet edilen paraları e, almış. Hepsinden develer, katırlar falan gelmişler, cihat etmişler, bu mübarek Kastamonu'yu fethetmişler, o zamandan beri de işgal görmemiş. Allah işgal göstermesin. Maalesef ana kadar burayı muhafaza edesin. Amin. Amin Allah. Im. İslam bile faydalar Milli devleti kalesi edesin. Amin. Amin. Çok büyük bir mesele. Bu işgal görmeme meselesi. E buradaki yaptırılar büyük veliler var. Burayı muhafaza eden manevi direkler var, dinamitler var. Siz buradakın vahabilerin kafasını. Bizler devlet kafası. Allah bu velilerine öldükten sonra da tasarruf vermiş. Onlar öldükten sonra ölü demeyin Allah buyuruyor. Velayet yoluyla gelir ki şeyh var. Allah yolunda öldürlenlere ölüler demeyin. Bunlar ölmüş dese, Mevla diyor yasak ölü deme diyor ya. Çünkü bunlar Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. Fedakarlık ettiler. Çoğu şehit düştüler. Hüfesi ve halifetine efendi hazretlerine gittik. Bak onlar da orada şehit olanlar kimi vebadan, kimi hummadan, kimi cihattan işte Vurbette ölen zaten şeydi yani gelmişler bu Allah için, din için gelmişler. Siz de onların torunları ahval olarak bugün Müslümansanız, onlara koşmuşsunuz. O zaman onlar ölüler demeyin. Belki asıl diriler onlardı. Belki nerede şurun. Sizin kafanız, şurunuz buna ermez. Siz çünkü kimin diri zannediyorsunuz? Eli onu kıpırdayana. Bir şey konuşan birini zannediyorsunuz. Halbuki kalbi ölmüş. Kütük gibi içi boş. <gülüyor> i̇çi boş kütük. Kocaman ağaç zannedersin ki aa ne güzel ağaç. Halbuki kurt içini yemiş birazdan küt diye kafana düşecek. Kaç. Kaç. İçi boş kütük. Kendin hoşumlu sen eline diyor Mevla. Münafıklar için. Münafıklar sanki diyor kendileri ayakta duramayıp da yana yaskatılmış kütüklerdir diyor. Odunlardır onlar diyor. Ben ne yapayım öyle dirileyim koyunda da var, keçirde de var yine koyun keçi iyi iyi işe benzer ettim seni yani <gülüyor> yani sen, sizi tenzih eder öylede de var, hınzırda da var yani hınzır bugün kafirden daha, efendim ehven inne çarreddeva abbi'u'ntellahi lezine keferû yani bu da Kur'an Allah'ın dinde yüzünde gezip dolaşan canlıların depreşenlerin yani debeleşenlerin debelenenlerin diyelim en şerlisi kimdir? yılan mı, çiyan mı, ahiret mi? hızır mı? değil diyor imansız kafirlerdir diyor ne ayet bu? yok insanatları hakları bilmem ne hakları <gülüyor> onu deme bunu deme ne diyeceğiz arkadaşlar? ya insan hakkı, insan hakkı mı kalmış? üleâ <gülüyor> onlar tavarlar gibidir diyor Kur'an ben orada var, daha da sabıktırlar. Çünkü hiçbir inek, hiç öküz Allah'a hikâ etmez. Ama bunlar, bunlar öküze benzetse, öküz seni Allah'a şikayet eder. <Gülüyor> ya Rabbi ben seni ne zaman hikâ ettim der. <Gülüyor> <karunları> bana benzemiyor. <Gülüyor> onun için buralar, şimdi atıyoruz Feskua, bilmem neye. Doğrudan onun ve ziyaretler yaptık, atamadık, vakit bulamadık yani. Bizim şikayet ediyoruz, Oradan da ele veriyoruz kendimizi. Bir de bakıyorum millet çarşıda beni arıyor. Aa bulduk seni. Ne arıyordun <gülüyor> ek diyoruz. nefes bu amcısız dedik ki burada dur ama acaba nerede? <gülüyor> <gülüyor> buluyorlar beni. Ondan sonra neyse bulsunlar var. Eee gizli misafirim yok da eee e, oraya atıyodur. Diğer tanesi yorumlar. Allah razı olsun çok var. Emlak sünnetler satıyor bizim site içerisinde 2,5 milyona kadar var takip ediyorlar, peki de 2,5 ay yaklaşmıştır ondan sonra e, oradan bir gizli yorum atmış ya ölülerden ne medep bekliyorsun? diyorsun ulan senin gibi dirilerden mi dediyorsun? hıyar hıyarda da da hiç kalori yok biliyor musun? bir çumal yesen sıfır, karıman ithalar sıfır <gülüyor> <gülüyor> bir çumal hıyar ye, karnını şişirin ama ithalar sıfır <gülüyor> adımcası hıyar diyorum ne diyeyim sana ya İnşallah olursun tam hıyar. <gülüyor> hıyar ne demek Arapçada? Hayırlı, hayırlı, hayırlı. Heh, hayırlılar demek. Hayırlı, hayırlı. Şimdi tam hıyar değilsin. İnşallah tam hıyar olsun. Yani hayırlı adam olsun. Sen ne konuşuyorsun bende? Şabani veli izyaret ediyoruz diye güzene bakıyorum. Şabani veliden ne medet bekliyorsun? Ben Allah'tan medet bekliyorum. Ama o Şabani velinin Allah katında şerefi var. Hatıramaz. Senin benim beş paralı hatırım yok, onun hatırı var. Onun için Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi inanıyor musun hadise? İnanıyor. E inanıyorsan dinle o zaman. İbn-i okuyorum sana. Kütü en sahip kaynaklardan, altı kaynaktan birinde İbn-i Maceder okuyorum. Allah'ım neye sevdim be Ya Rabbi senden istemesini bilen dostların, dua eden dostların hakkı için istiyorum diyor koca muhammed mustafa şey. o bile ne diyor senden isteyenlerin hakkına istiyorum diyor o bile araya koymuş yani kainat Efendisi birini araya koyar mı hazreti Ali An efendimizin annesi adı Fatimedir. fatımedir fatımedir o vefat ettiği zaman efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabi kimin hanımı oluyor o efendim sallallahu aleyhi ve sellem yengesidir kimin hanımı oluyor o? Ebu Talib'e katılıyor. Ebu Talib Müslüman oldu olmadı ihtilaf var. Olmadı, müekkidir ama çok yardım etti, çok hizmet etti. Onun için cehennemde az çok hafifletiliyor. Ebu Talib'in kızımı Fatıma bir ceset annemiz tabii Müslüman olmuş, hizmet etmiş yani Medine'de de kahri ben gidip buraya ziyaret ediyorum. Fatıma anne, annemiz vefat etti zaman çok büyük kadın oydu. Hazreti Ali Efendimiz'i Kâbe'nin içinde doğumdur. Düşünsek, Kâbe'nin içinde doğum yapmak kime nasıl doğusu yani? O mübarek annemiz vefat ettiği zaman şeye doğru gidiyor yani bir rivadet, Hazreti Osman Efendimiz'e doğru Medine'ye gidenler bilir. Hazreti Osman Efendimiz mezarlığın sonuna doğru. Oraya doğru giderse, hemen tam sol tarafında Süt Halime vaademiz var, onun kabriyi çevirmişler. Ondan da bir sonra çevrili kabir bite kovar. Ebu Sâb-ı Sütri'yi de oradadır. Fatıma bin defse tahminiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kazdı, toprağı kazdırdı, tam defnedilecek, dedi ki, durun dedi, önce bir ben yapayım, Fatıma anneme dedi, bir bereket olsun dedi. Kabre girdi, bir kendi hakkı uzandı. Çünkü o onun uzandığı yerde azap olmaz yani, bereket için. Uzadı, ondan sonra buyurdu ki, e, tabi kefenlenmiş, kadın tabi dört kefen, kefenlenmiş, Medine dönemi Kürt Kürt dönemi değil artık İslam devleti bir bolluk vardı yani çünkü bazı zamanlarda makinlik çok oluyordu ama e, kendi gömleğini, iç gömleğini çıkarttı <gülüyor> dedi bunu da benim annemin üstüne serelim dedi onlar için Bereket olsun teberrük, teberrük ne demek? bereket demek yani işte bir Allah dostunun mendilidir bir evliyanın işte sarığıdır, tesbihidir bunlar insana bereket olur Efen söylerse ona bereket olsun diye kömleği giyerdi. Giydirdi yani kefen yerine üstüne sardı doladı. Sonra ne buyurdu? "Ey annem" dedi. "Sen benim annemden sonra anne midin? Yani yenge midin ama? Kendin aç kalırdı çocukların aç kalırdı, beni yedirirdi. Hani yetim olduğu için Yengesinin evinde Ebu Talib çok hürmet ederdi. Sofraya o gelmeden başlatmazdı. Bazı yemek az olurdu. Ama Muhammed'i bekleyelim sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o yetimdir. Kardeşim genç öldü. Abdullah Efendimiz'in babası çok gençti, genç. yaşındaydı. küsur yaşındı. Kardeşler ona çok yandılar. Onun için onun annesi babası yok. Hep öksüz hem yetimdir. Soframızda ona ikram edelim. Devamlı o o gelmeden yemeğe başlatmaz. E, hanımı da tabii buna Uyum sağlamasa biliyorsunuz sorun çıkar. Karı koca meselelerinden değil mi? Sen şimdi kadının kalbi kaç tane çocuğu var. E, sen kardeşinin çocuğunu illa bekleyelim. O gelmeden yemeyelim de sen senin hanım ne yapardı selam? Biraz yetki artık yani. Her gün her gün her gün yeğenimiz yeğenimiz arkadaşlar çocuğumuz var bunlar. Her Ama tabii oradaki o yengeler farklı yenge onlar. Sen diyor bak aç kaldın, beni yedirirdin. Çıplak kalsan beni giydirirdin. Annemden sonra annelik ettin. Sen bana çok iyilik ettin diyor. Cenazenin başında söylüyor. Allah'ım ver. Ne diyor Allah'ım e? Ey benim Allah'ım. Bu e, i̇bn macede de var. Diğer bazı kütüb-i sitte yani. En sahih altı kaynakta var. Bu duası sallallahu aleyhi Bakın duayı dinleyin. Hizaya gelin. Allah ne yalanı? Bir hakkı nevi ki ya, peygamberin yaptığı için. Yani kendi benim hürmetime diyor. Dikkat. Peygamberimizin Allah katında şerefi var mı? Var. Var değil mi? Evet. Ha? Madem onun bu kadar hakları var, diyor ki benim hakkım hatırım için. Şimdi vahabiler diyorlar ki, o zaman kendisi hayatta iyi, hayatta olanın hürmeti olur. Bak şimdi daha bir karması o için kendi hürmetini isteyebilir çünkü kendisi hayata gidiyor. e niye ilerse okumuyorsun? ve ben enbiyâinlik benden önce geçen peygamberlerin hatırı hürmeti için peki ondan önce geçen peygamberler öldüler mi öldüler peki o ölülerin de Allah katında peygamberlerin hürmeti var mıymış bakış o enbiyanın da hakkı için hepsi ölü. o zaman sen nasıl dersin ki ölmüş gitmiş hürmeti yok nasıl hürmeti yok bir müslümanın velet evriya almasın hayattayken hürmetine ise ölürce de hürmet aynıdır niçin? peki niye mezarı üstüne basmak yasak? madem ölmüş gitmiş bas geç gitsin ama ne diyor? mezarı üstüne basmak haram! basma caiz değil diyor niye? hürmeti var Allah'ın diye müslümanın şerefi var demek ki hürmetle adamın evriyalığı biter mi? peygamberliği biter mi? marakosluğu biter kırıcılığı biter maddi işler biter manevi işler ahirete onunla gider zaten bir ne diyoruz sen ne verirsen elinle o gelir seninle yani ne hayır yaparsan o seninle gelir dünyadaki yediğin iştir o da kalır ama adam peygamber ise veli ise anil ise bu millete hürmete hizmet etmiş bir insan ise onun şerefi niye kaybolsun ya? Şehitler. Şehit olmuş. Ha, ölü demeyin diyor. Asıl demeler onlardır. Onun için ben böyle bir avlama ziyaret ederim. Ölünceye kadar da Allah nasip etsin ziyaret edeceğim. Allah'tan onların yüzü sürmetine istiyorum. İstiyorum. Suriye'den tut, Yemen'den çık, Irak'tan, İrah'dan. Bütün dünyayı sünnet Müslümanların kurtuluşu için dua ediyor ve Türkiye'nin de bu terör belasından bir alevet kurtulması için dua ettik Bütün türbelerde. Vakfimiz bu akşam gereken? Özel olarak komutanın şehit ettiler. Tunçeli de şimdi. Çok büyük bir beladayız. Yedi tüvellle savaşıyoruz. Yahudi burayla uğraşıyor, Amerika Afrası, Almanya, Avrupa, bütün Ermenistan, Yunanistan, bütün gavurlar PKK adı altında. Onlar da sırtını dayanmış bir parti var. Bu pırtıklı partinin yüzünden sırtlarını dayanmışlar gavurlara PKK, PKK derse biz PKK diyoruz. Onlardan olanlar PKK diyor. Sizinlik çok size taktik vereyim. Pekete dedi mi anlaş onlarda. Pekete diyor bak, kafanızı çalıştırın ya. O dedi mi biliyor da o Pekete. Pekete. Ondan sonra e, neden var onlarda ya? Pekete. Ondan sonra yepeke. Ondan sonra ben de ne dedim? Kazı bir lepeke. <gülüyor> bir lepeke ya da dedim. Hangi da gidiyor? Ya kadın lepeke ya Bayağı bir ordu, asker, Allah'ın izniyle, Allah onlara her saatte mansur uzarmaya getirir. Bunların bütün yuvalarına, inlerine girip, hepsinin geber tilbesini nasip edelim. Amin. Amin. Amin. Biz buna dua dedik. Bunlar müslüman değil, bunlar kürpürt değil. Bunlar her ne rica o sünnetsiz. Bunlar hak çıkarıyor bak. İşte videoları var. Veli var diyorlar Kastamonu'da. 17.000 üstünde kaldı altında tabi. üstünde kaç tane hoca kalmış oda veli demek kolay bir şey değil. Yani veli demek kolay bir şey değil. 17'nizi veli bu Kastamonu'nun altında yapıyor. Şimdi bunlara karşı utanmak lazım değil midir? Hayali imandan değil midir? Bu kadınlar kızlar niye başlarını açmışlar? Bir kadın nasıl pantolon diyen yandaracak? ben padyolan giyemiyorum erkek halinde ya ben padyolan giymedim ya daha açık pantolonu kadın giyiyor bu ahliler, evliyalar bir kabirden katsalar bir kastamonu bir görsene eyvah yarabbim geri döndür bizi görmeyelim deyler ya, ya taş yaşayacak kafamıza taş yağacak ya. e kastamon İstanbul ondan beter her yer böyle ama İstanbul düzeltmek çok. 18 milyon 20 milyon. Siz buraya cenabet diyeceksin ben bir daha gelene kadar yal. Bura. Bura arkadaş. Bu kadar cevaplar oğlum kardeşler. Kapansın bunlar ya. Bu nasıl böyle başaçık? Daha pantolon. Babam <gülüyor> beni Giresun'a köye götürür. 10 i̇şte 10 yaşından mı 11 yaşından? Yanlış bir Giresun'a كريم eniştenenle tartışıyoruz var. E ne olacak? İşte onlar cehennem. Işte on kuyum. Çünkü e ne yapayım ben? Ya oğlum diyor şimdi diyor kimse bu şalvar falan şey etmez. İki günlük benim aklım için pantol giy giydi. Yani ailemizle tanıştıralım seni. Ben oğlumuz var, süper işte kızımız, oğlumuz var. Ondan sonra yine giyersin Çarşamba da şalvar giyersin. Ondan sonra baktı ki ben çıkmıyorum evden. Yine gideceğiz gitmıyorum. Ha adam Allah tamam sen şalvar giyin ne yaparsan ya. E çünkü ben o yaştan bile pantol giymekten pardon utandım ya. Utandım yani e şimdi bunu ancak adımınla yatakta filan giyersin burada bak ya kuzuna bakma pijama gibi bir şey. e sen şimdi erkeklere bile biz diyoruz pantolon giyinme giy şalman Rabbine yalvar diyoruz ya yalvar. sen bir de kadınlar daracık bir de erkeklerin pantolonu daha geniş kadınlar daha daracık ya yapmasınlar ya ne yapacağız ya rabbi bu kadar uleman evliyan yurdunda Birden bu iş geri dönmez mi acaba? Şu medreseler, şu hoca medle, şu bazı sohbetler bir başlasa, Her evde, ocakta böyle hanım kardeşler, hoca hanımlar ziyaretlere gitseler Şu iş yeniden dönmez mi acaba İslam'a ya? Ey kurban Allah'ım! Bu sancak nereden düştüyse <gülüyor> Rabbim oradan kaldıracak inşallah! <gülüyor> Türkiye'de düştü Osmanlı sancağı hilafet bu vatanla düştüyse bak aralı acemi bir şey yapamıyor Türkçesiz. 200 milyon arap alemi var. 200 milyon 50 küsur küçücük küçücük küçücük devletler var. Görüyorsunuz vaziyetleri değil mi? Hepsi yavurların uşağı olmuş. Türkiye inşallah bu uşaflıktan yakında kurtulacak inşallah. Biraz biraz gençler uyanacak inşallah. Yeni nesiller bu Anbar boyu üstümüzdeki bu Amerikanın gavurların e, istimdacını kaldıracak, kalmayacak inşallah. Bu nedir ya? Müstemleke gibi altınını çıkaramazsın, petrolünü arayamazsın, madenini kullanamazsın, istediğini yapamazsın. Yani bir şeylere imza atmışlar, gitmişler. Bin, bin, iki bin yirmi üçe kadar bağlamışlar yok seyir şurada bitecek yok lozandora da bitecek derken yüz senede zaten milletin maddi manevi bütün kaynaklarını ve kutsallarını ve afiyatını kültürünü biçirdiler yani son nefes vermek üzereyken yeniden Allah'ın dostları vasıtasıyla o Ali Hader Efendi Hazretleri gibi zatlar Süleyman İbn-i Turhan Hazretleri gibi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gibi Saymakla bitmez. Sizde de burada Mustafa Beysi bildi. Evet, evet, evet. Mehmet Beylerden Hazretleri gibi, gitti Kabir Şerifimiz yani, Usta Oğuz Efendi evet. Hazretleri gibi nice zatların Tabii Mehmet Saç koptular. Aziz Efendiler, Hasan Efendiler, işte benim Üstgülde Ahmet Efendiler, Esad Efendi Hazretleri gibi birçok evliya zamanın artık milleti tam kavur ettik edeceğiz İslam'ın adını bile sildik, sileceğiz derken bu mübarekler gizli, gizli, gizli, gizli, gizli tabii ki Karadeniz'de, Adi Hacı Dursun Efendi, Şahacı Hasan Efendi'de her bölgenin kendi alimleri değil mi? Evet, evet. Allah demenin yasak olduğu dönemlerde elif yakaladıkları zaman doğru mahkemeye efendim, e, jandarmalarla bastıkları dönemlerde Allah esmeri yasak ettikleri dönemlerde bu mübarek alimler veriler, gizli, gizli tohumları ektiler Tabii ki Mahmud Efendi Hazretlerimiz o halde Mehmet Hazretlerinden o da sancağı aldı şimdi bu tohumlar yeşerdi elhamdülillah her tarafa meyve verdi, ürün verdi dağıtılıyor elhamdülillah ve bu vasıtayla siz de bu medreselere saat çıkarak kızlarınızı erkeklerinizi diploma toplama peşinde koşturmayın Birkaç çocuğunuz var bir tanesini hiç olmazsa medrese bir alim yetişir Kastamonu'nun çehresini değiştirdi, bir adil ediştirin Türkiye'yi değiştirdi, bir Allah doğrusu için de dünyayı değiştirin. Onun için, benim bizim çocuktan ne olur deme ya, okunalım. ecdatımızın yolunda yürütelim inşallah. Bak, sizin tarihiniz 85900 seneye gitmiş bir cihad e, ordusunun, o mücahitlerin, o Allah dostlarının, o velilerin gelmişler, Kastamonu'yu fethetmişler, bize yurt vermişler. Bize vatan bırakmışlar. Şimdi biz burada ehl-i sünnetin sancağını davranamayacağız inşallah. E ben katkomontan ümitliyim. Çok ümitliyim. Fakat tabi bazı ümitsiz edici haberler de var. İçki, içme oranı. He? Var mı tekel bayileri? Var, hocam, var ya, olsun. Yok olsun inşallah. Müşkeri kalmasın yok olsun. Var. Var. Müşteri almamıza ya ne yapacak? Kapatacak. Yani, Müşteri biz de diyeceğiz ki işte e, efendim e, haramdır günahdır falan, milyetini soğutacağız inşallah. Böyledi. Bak bugün işte 113 kilometre yollara gittik. Oralarda insanlarla karşılaştık. Tabii kimisi tanıyor, kimisi tanımıyordu. dönüyor o muydu, tiy miydi? bir ikilef etiyorlar falan. Onlar. Ama kaç kişi geldi? E, hanım bacılarımızdan, erkeklerden, sevdiklerden. Bir tanesi geldi dedi ki, oğlum geriden geliyor senin burada olduğunu bilmiyor. Şimdi dedi ona 50 milyar versek seni görmesinden daha fazla sevinmez. Seni çok dinliyor falan. Ona sonra gel, ona da bir yani sürpriz yapacaklar. Neyse geldi görücü. Ben senin namaza başladım. Yolumuzu düzelt. Döndüktü diyor. E şimdi bir kişiyi namazına vesile ol, onun duasını hak eden hiç adam. Siz dedersiniz değil mi alkolcü? ya mübarek dinlersiniz dinlersiniz gülersiniz gülersiniz onları faydalanırsın istifade edersiniz bir kere de yavrum şu anda affet demezseniz ne olacak yavrum <gülüyor> afir kalacak yani öyle geçiştirmeyin ha bir ayetten başlayalım inne lezine muhakkabu kimseler ki kalu dediler Rabbunallah Rabbimiz ancak Allah'tır dediler bu şu demektir iman şartlarının tümü <gülüyor> Rabbim Allah'tır deyince meleklere inanıyor musun? Kitablara yanıyorsun, peygamberlere yanıyorsun, kadereye yanıyorsun, alıyası var mı? Var. Şimdi Rabbim Allah'tır diyenler, Rabbim Allah'tır diyenler de demek? Burası Ahmet Ül tepsülü diyor bu cümle. Yani Allah, Rabbim Allah diye katalım, artık Ahmet bir şey inkar etmesi mümkün müdür? Değil E cinler var diyoruz. Rasulullah s.a.c. Allah Teala cinleri gönderdim diyor. Kur'an'da var mı? وَاَيْسْ صَلَابْ لَا اِلَيْكَ نَفَرَمْ اِنَ الْجِنِّ اِسْكَ ne قُرْضًا Akkar Suresinde geçiyor. Haruz efendi, burada işte. Yanlış varsa söylesin. Biz sana cinlerden bir cemaat gönderdik, Kur'an'ı dinlediler. فَلَنَّا عَذَاكُمْ قَعْلًا سُطُمْ Mekke döneminde. Geldiler, sen sabah namazı kıldırıyordun, sen okurken onlar da geldiler, birbirlerine dediler ki susun, dinleyelim dediler. Belamlar kuzuya senin namazın Kur'an'ın bitti işte onlarla sen görüştün tebliğ yaptın onlar iman ettiler, onlar arada gitti tabii ki belli çünkü ilerisinde mi anlaşılıyor? Verle ileridon diyip müziriyim kendi cin topluluklarına gittiler Allah'tan, ahiretten azaptan korkutucak uyarıcılar olarak gördüler. e Demek ki senden iman ettiler, riayet ettiler, uyarıcı olarak gömdüler. Yani peygamberlikini olarak gömdüler. O cinler sahabeden oldular değil mi? Cinde sahabe var. Mı? Var. O man man. cin iman etti daha. Ve iman edince peygamberle hayatta gördüğü için rüyada görmedi ki hayatta gördüğü için sahabe oldu. O sonra bahasetler, rivayetler oldu. İşte Ehl-i İslam'ın deyiği bu da Allah'ta Allah'ın davetçisine icabet eden. İşte inancılar Kur'an'ı birkaç yerinde var. Cin suresi ayette var iki sayfa. İnancılar Kur'an'e bir Kur'an duyduk. Yetgi ile Ruski Hidayet Hidayete erdiriyor. Ben, abi biz ona iman ettik. Böyle bir çok ayette var. E şimdi sen Al, Rabbim Allah'tır diyen adam buna inanır mı? <gülüyor> He? Yani. İnan. Rabbim Allah'tır diyen. Buna inanmak zorunda. Hiç Allah'a inandığı zaman Ahmetübillahi ve melaketin meleklere ve kütübü kitablarına. E kitaplarında şimdi bize kalan son kitap Hazreti Kur'an. E Hazreti Kur'an'da da bu varsa sen Rabbim Allah'tır dediğin zaman buna da inanman gerekiyor mu? Evet. Gerekiyor. Çünkü Kur'an'da ne varsa inanacaksın. Hani bir zaman diyorlar <gülüyor> <gülüyor> e, ki Müslümanım ama şeriatçı değilim. E Fümediyallâk-ı Âlâk-ı Şeriatın nelerini? Biz seni şeriat çapkeste bu. Şeriat da Allah'ın yolu demek. Peki sen Câsiye Sûresi'nin 18'in ayeti. Sen nasıl Kur'an'a inanıyorsun da şeriat'a inanmıyorsun? Şeriat Kur'an içinde. de. Kur'an da kendisi peki şimdi sen Kuran'a inanıyorum ama cinyen yok nasıl dersin Kuran'a inanıyorum ama hırsızın kolunu kesileceği zaman geçti nasıl geçti ya he e, milletine kadar cay kurak şimdi Kuran'a inanıyorum diyor içinden bir şey söylüyorsun böyle de olmaz ki. <gülüyor> e, ne yaptık şimdi bu ne felanlık dur <gülüyor> Ya. Biz adamlar rastlaştık efendi hazretleri atmış. Kaç yaşında asrubay mıydı neydi? Yaşlı bir zatın evindeydik yani böyle. Birçok ahitleri işte şerata inanmamış. Ya nasıl inanmasın? Hani kafirsen de ki ben gavurum biz de işte Müslüman mısın? Müslümanım diyor. Hangi ahire kabul etmiyorsun? Kısas olmaz. İşte kısas olmazsa böyle olur. Terör olur. Ama arka nasıl? Sen kısas geçti derken senin devletin elden gidecek ya? sen Allah'ı niye dinlemiyorsun kardeşim? sen Allah'ı niye dinlemiyorsun? benim babamı öldüreni, benim oğlumu öldüreni, bu kadar şehidin, askerin, polisin katilini affetme! hakkın nereden çıktı senin? devlet olarak kanun nasıl yaparsın? anayasayı nasıl değiştirebilirsin? kanunu nasıl değiştirirsin de katillere nasıl çıkarsın? ha! bazı meseleler de çıkarabilir! maddi olur, mali olur, adam borcunu ödemez, ödedersin şartlar yapın, yeni sene dindanlar falan çıkar ama kan hakkını kanın sahibi ancak bağışlayabilir kan hakkını devlet bağışlayamaz benim oğlumun kanı yani sen nasıl bağışlıyorsun Doğru. bunu Kur'an söylüyor Kur'an söylüyor ve menkutile fazlû ve haksız yere öldürülenin fakat cahilâli veli velisine, kan sahibine saltanat ve güç verdi. Ben gücü diyor, bak halifeye vermedik, emir ürün olsa vermedik, istersen Ebu Mevcut'u olsun, halife. Kan sahibi o değil diyor, kimin ölüsü varsa, ölümün sahibinin elisi kimse, hak onundur, isterse bağışlar, isterse diyet alır, isterse de kısas uygulatır diyor, hak onundur diyor. Bu kadar şühelle var, bunlar kim için verdi sana affetmek izni? Kim için verdi sana bunlarla iyi geçirme izni? Kimi seferdi ya? Böyle şey yok. Onun için ben işte hırsız olmaz, hırsızın kolu kesilmez, adam sipariş üstüne Kur'an-ı Kerim'i almış. Tam şey işte şu kadar değeri mıydı? bu kişi işte zorda geldi, aşıkta işte ölüyormuydu <gülüyor> derse yani, yani bunun şartlarıyla tabi konuştu. Şartlarla. Ondan sonra dedi, sohbette okudum dedi bu acil. Orada da biri varmış. Artık yeni mi gelmiş eski mi gelmiş. Neyse içinden demiş ki, ya bu olur mu bu zaman? Hangi delil de Bu kocan hep çıkmış konuşuyor ya. Almada gelici falan. İçinden geçirmişler. Orada kalabalık cemaat var. Orada da kaldırıp itiraz edilmemiş yani. Ama o kafadan gitti. Ertesi hafta biz bunu nereden anlıyoruz? Ertesi hafta olunca işte hoca efendi bir dakika bir çağır eder misin? Bağızın bitimine yakın. Buyur anlar. Sen dedi geçen hafta burada bağız ettin. Hırsızın kolu kesilecek akim okudun. Ben dedi sana çok içimden kızdım. Bunun zamanı değil geçmiştir dedim. Fakat bundan bir şey diyemem. E ee, sonra neydi? şimdi düzeldi mi dedi? Değişti mi şimdi? Dedi ne oldu, ne olacak? Uğraştım, uğraştım, para biriktirdim, emekli oldum, emekli paramdan bir araba aldım, bu haftada hırsız geldi, çaldı. Şimdi <gülüyor> dedim ki hocam as söylemiş ben geldiğim <gülüyor> zaman <gülüyor> kapattım işte dedi ki ona hocam ben dersleri, e gidiyorum abi. Allah sabr kollu geçti, bak Şeriat sahibi, Allah sahibi, haşa. Allah zahid olur mu? Sen kafasını geçle aktı. Bak sen ayarı kaçırdın. Zahid sen misin? Demek Ha Na Sütnü hocanın şeye döndürdüğü şi. geldi adam ne dedi? Hocam sizin öküzle bizim öküz bayırın başında top tozarmışlar. Ondan sonra ne olmuş? Evet derdi yani? Çekil mi derdi yani? Herkesin vatandaşı olduktan sonra devlet zimmet ve güvence verdikten sonra turist olsun, pasaportla girdikten sonra pasaportla girdikten sonra bunları canı, malı, ırzı emanetli. Bunlar yani belki de bazı müslümandan daha fazla korumalar icap edemeli. Çünkü neden? Ee, İslam'ın güvencesi olduğu için. İslam'ın şerefe adına vatandaşlık adına. Bu aynı bir şey. Ama gizlilik mesela. Adam yirmi sene Sultanahmet'te imamlık yapmış Ermeni sünnetsiz sonradan diyor ki bak seneler sonra ben diyor yirmi sene imamlık yaptım oradakilere git de namazlarını iade etsinler söyle diyor ben eski imamım diyor bu memlekette böyle insanlar talihet gösterdiler onun için altını oldular yani içini boşalttılar şimdi zor toparlanabiliyoruz. zor ama ümitsiz değiliz inşallah Madem Kastamonu'nun aslı Atabeylere dayanıyor, Hüsnü Kofesanilere dayanıyor, he? Atül Fethamelilere dayanıyor, sekiz yüz sene, dokuz yüz bir tarih muhacirlere, mükâhitlere, şehitlere dayanıyor, şehitlere, velilere dayanıyor, bu Kastamonu yeniden İslam nişanlarıyla doğmalıdır inşallah. inşallah. Ben de inşallah görürüm o günleri şeyler yapın. Çalışma. faaliyet, <gülüyor> faaliyet. Dumanın alametleri suhur etsin. Ya. Nedir bu arada ki o şeyleri kültür emperyalarına tabi tutulmuşuk ya. Ekranımızdan eser kalmadı mı? Ne olacak? Şimdi ilk şart neymiş? Rabbimiz Allah'tır dediler. Yani Ahmet diye doğru dürüst <gülüyor> inanmıyorlar. Bunun için Ehl-i Sünnet cemaate göre itikarı tavsiye etmek gönden geçirmek Yeni yazdım iman İslam İkbali ilk 120 sayfası sırr-ı nede iktikada sizin anlayacağınız Türkçe ile. İman konularında çok da girmek lazım değil. kaba karışabilir. Bir de siz detaylarıyla mükellef değilsiniz. Ama bir 120 sayfalık bilgi Allah'ın isimleri, sıfatları, kader ve şaile bu gibi konularda yani o İman İslam bir 800 sayfa ama ilk bölümünde bile insan otursa, aklı başında okusa ben bunlara böyle inandım dese el-i sünnet üstü itikazını elde etmiş olur ama sen şimdi el-i sünnetmişsin, el-i sünnetim el diyorsun doğru, el-i sünnetsin arka sayıyorsun fakat oradan bir soru sorduğun zaman melekler kız mıdır, erkek midir de geliyorsun takılıyorsun Halbuki, biz o zaman geçiyorduk. çünkü genç gibi zamanlarda çocuklar toplanlar, arabanın başına Tartal taraflarında mı? Çok eskiyi söylüyorum yani, 80'lerden önce. İşte yavrularımız ne yaptınız? Yazlık kurstan çıkmışlar kâbile falan. Amin düğü bir sayın bakalım, saydılar ve melaketiye geldiler. Melekler kızdır erkek mi dedi, bir hocaefendi sordu. Çocuklar, kızdır hocam dedi. Estağfurullah, nereden çocuğun böyle yaptınız? E kâhine meleket var ya dediler. <gülüyor> i̇şte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 meleklerde erkeklik erkek. yok düşünük yok e nasıl eri sünnet olacaksın müslüman bile doğrulamazsın daha ve merak ettiğine takıldın ve kötü bir kitaplar diyorsun e Kur'an'da olan şeyi inkar ediyorsun nasıl yapacağız ve bir kaderika ile şey ne diyorsun adam hoca kılığında bütün programlara çağrılan adam ne diyor Allah diyor ön önceden seni kimle evleneceğini bilmez diyor evet telefon etti bir internette kaygı var Diyor ki, hocam Allah orası çocuktan razı olsun meğer onu tufaya düşürmek için aramış kaydetmiş. Helal olsun bu çocuğa. Birazdanım olsanıza böyle. Birkaç tane daha ipliğini pazara çıkartsanıza millete. Bakın internetten. <gülüyor> hocam diyor ne var diyor. Ben diyor, evleneceğim diyor diyor. He diyor. E şimdi Allah diyor acaba diyor ben diyor kim diyor, evleneceğim nasıl kim acaba diyor Bilmiyorum. diyor. Allah ne bilsin ya bu senin kimden evleneceğini yani diyor. Evet, evet. Çünkü kader, halın yazısı, önceden Allah bilmiyor diyor bunlar. Olduktan sonra biliyor. E olduktan sonra neler de biliyor. Ne vakıf kaldı Allah'a? Kafasız mısın? Nesin ya? İşte bu adamlar şu anda vakıf başkanı. Bizim vakıfta diyor, dolguluyorum, dolguluyorum, haydıma gönderiyorum diyor. Televizyonlarda bedava bulduğumu, din adına da hoca konuşuyor diye atlıyorlar. Dün yine baktım bu uçuda bir kanal, onun şeyi anladığını bir kaygına göndermişiyor, <gülüyor> konuşuyor. Adam ama kaygına çalışmıyor, işlerine çalışıyor. Yani orada teke tekte orada fazla atalım, o soruyor. Hz. Ömer'le temezlu diyor. Hazreti Ömer dinle diyor, hiçbir diyor, değil ki diyor. Ondan sonra diyor, ya diyor, bu cariyenin işi var diyor, i̇şte diyor, sahabenin cariyesi var diyor. Şudur budur, sahabedir zina ederken bana <gülüyor> mı sormuş diyor. Ya cariye meselesi Kur'an'da geçiyor ya da meleke tekrar yok, eşlerimiz de cariyelerine müstesna diyor. E burada Peygamber Efendimiz de cariyesi var, Maniye Validemizden oğlu İbrahim var. Yani sen ne demek istiyorsun sinah ettiler diye ya? Ha tamam, şu anda cariyelik yok, o yok, bu yok, ayrı bir şey. Ama Hazreti Mehdi döneminde yeniden bu canlılar olur, e, köle erik, yani kafirlerle savaştığın zaman Müslümanlığı kabul ederse, Zaten savaş bitiyor. Kabul etmediği takdirde cizye verecek. Yani vergi kabul eder. Ama Hazreti Beyt döneminde cizye kabul edilmeyecek. Ya iskam yakılacak. Şimdi cizye kabul. Vergi öderim. Sen vergisini verirsen ona dokunamazsın. Yine dokunamazsın. Zorla tutmanı olmaz yani. Ama sen burada diyorsun ki efendim bu antike bir Kur'an'da olduğu ate bana mı sordular zina yapar. Eşini bu adamlar televizyonda cirit atıyor. Cirit atıyor. Şimdi bu zaman da öyle bir ortam yok. Tamam yok. Onu kabul ediyoruz biz de. Ama o dönemde vardı. Ama bu Allah'ın dininde kullanılsa geçerli bir kaydı olarak duruyor. Ya cizye versin, nevi savaş indir. Eğer kitapla. Temesuresin hadi. Hadi ya yoldur cizye, tam yedi. Bunu sağlıyor onu. Kendi başına kendi ödeyecek diyor. Ayet bu şimdi. Ben Allah'ın harfini nasıl değiştireyim o düşebilir diye ya. Ama bu adamlar. İşte nasıl en üstüne olacaksın? Böyle hocalardan, onun için kabak alırken seçiyorsun, karpuz alırken seçiyorsun, hocayı dinlerken niye seçmiyorsun? Peşine giderken niye seçmiyorsun? Bu istanbilyetin kabak kavramı ne yok? Her şeyi seçmeye çalışıyorsun. Kasamızın zaten mıyalık niye? Böyle bir duramazsın ya! O zaman. Siz de bu zokraları yutmayacaksınız. Rabbim Allah'tır diyorsan imanı sağlam olacak. Tüm meslek ağamur sonra da istikamet ettiler. Ne demek istikamet ettiler? Rabbim Allah'tır demek yetmez. Çünkü Ahmet diyor okursun, inanırsın, tamam. Şimdi neresi geldi? Amel işleyeceğiz. İstikametten baksak nedir? Amel işleyeceğiz. Yani Rabbim Allah'tır diye Beş vakti fark ettik. Kılıyor musun? Kılmıyor. O zaman istikametim bozulur. Rabbim Allah'tan dedi, tamam. O zaman ve melâketi ve türkümü kitaba inandı. E içki haramdır bırakın diyor. E sen içiyor musun? Arasına iki tek atıyor. E ne yapacağız? artık? Abi ya o İstikamet İstikamet kaymış. Şimdi <gülüyor> Rabbim Allah dedi, inşallah imanımızı kurtardın. Hepimizin günahlarımız var. Ama amelde de farzları mutlaka beş peşaklık ama Ramazan şefde olur. Halbize kadar Nisa boğulana zengin olmana e geri kalan Helal belli, hamdelli. Ama sen bunları bilmeden nasıl cenneti bekliyorsun? Fıqırda dört mezep var, hayır bir şey abi hamdelli var. Peki, çapeli hak mı? Asla. Ama bizim mektep kitaplarında ne yazıyor? Beş mezep var diyor, birinciyi de çapeli koy. Şöyle hani bir denemde. Şimdi ki mezhepte kitapları ne var? Millet. Şimdi ne oldu? İstikamet bozuk. Çünkü. Bize kadar ulaşmış ehr-i sünnet mezhebi dörttür. Evet, bir beşlü var, bir yedi de var. Çok müşteyit var ama bize kadar mezhepleri her fetvayı vermiş olarak yazılıp metin olarak ulaşmış olan dört mezhebi var. İstikamet ne demek istikamet? Doğru gitmek demek. Ehr-i sünnet bu demek. Şimdi şia mezhebi doğru yolda mıdır? Evet, Değildir. Evet. Sahabeye kafir derler. Ebu Bekir'i, e, Ömer Efendimiz'i sevmezler. Aşağı anlamı söverler. Kur'an'a eksik derler. Bugün Şianın en baş kitabı küreliği gibi alimli. Bizdeki bu hayli neyse onlar da küreliği odur. Küreliğinin kaynafını verip de var. Açansa bakarsan küreliği der Kur'an eksiktir der. Ehl-i Beytin faziletine dair ayetleri Hz. Osman çıkartmış, Kur'an'ı eksiltmiş der. Şimdi Kur'an'ı koruyacağına Allah yemin ediyor Kur'an'da. Bu Kur'an'da koruyacağım dediğini Allah koruyamamış. Haşa! Kur'an eksilmiş. Ya bu kafada olan nasıl istikamette olacak? Onun için aman istikametten ayrılmayın. Şimdi bizim bazı etkili, yetkili, yetkisi, önüne gelen din adına artış serbest. Konuşuyor, ne diyorlar siz mi? Kuranda yok, Şiilik Kuranda yok, hepimiz kardeşiz. Büyük bir buzak doğdunuz siz. Büyük bir iftira yaptınız siz. Sünnelik Kuranda yok ne demek ya? Rabbim Allah'ı ben astıyorum. E tamam ama bunun mahiyeti ne? E bunun öncesinde abdest var. Abdestsiz giremiyorsun ne buna? Bunda kıyam var. Bunda hükû var. Bunda secde var. Şurada şu okuyacak. Burada bu okuyacak. E bu kadar bakarsan salat dua. Şimdi onun için bazı satıklar ne diyorlar? Namaz namaz yok. Beş vakitte yok. farz da yok. Sadak dua demektir. Biz duamızı yaparız sabah akşam. Abdestsiz. Cenab-ı Hakk dua yapsa geler bu dua. E şimdi böyle bir süreli insan var şu anda Müslümanım diyenlerden bahsediyorum. O zaman... Sen salat kelimesinden şu kıldığımız bir ek namazı mümkün değil çıkaramazsın. rüya yapacak halimiz yok ki. Rasulallah sadece bu. Sade mi Kemal Reis'ten usalın. Madem namaz bize farz edildi salat nedir? Ben nasıl salat ediyorum? Bakın böylesine de kıl. Çünkü sana örnek gönderdi, tatbikatlı gönderdi, başına imam gönderdi yani. Sen diyorsun ki sünnet yok be. Sünnet olmasa Hazreti Mbedil olsa manasını anlayamıyor. Salat edin. Salih aleyküm selamını ikame edin. E, ya Resulullah bu selam nedir? İşte bak şimdi ben hafif alacağım, sonra ayakta duracağım, bak Fatihah koyacağım, sonra Zamm-ı Suruhu koyacağım, sonra hükülde Sübhan-ı Rabbe'yle Aziz İce Alâf-i Şücud-i Yüce Rabbin adıyla tesbih, bunu hüküye koyun, Sübhan-ı olsun. Sevgiye Sübhan-ı Rabbe'yle Aziz en Yüce Rabbinin adını tesbih, 90 noktalardan bence, İce Alâf-i şücud bunu Seyyidinize koyun, yani Sübhan-ı değil. Hepsi ayetlerden umanalar nasıl kaçacaksın? Kuranda piyamat, kumu, dille alma açın ayakta dur. Allah için ayakta durur ama bu şekilde aptetsiz, küçücük, çürüp bir pozisilde saygı duruşu gibi şimdi saygı duruşu duranlara apte alıyor mu? Ne? Kuzu değiştirir, sen dikiliyor. Aptesi mi? Ne? Çürüp dolanmırlar, de değil mi? Dolanıyor. Devlet mecbur etmemiş, o da Ben ne yapayım ben şimdi? Adama artes kaldı. <gülüyor> şimdi kumuruyla hu Allah'a hiç işte ayakta durur. O zaman adamlar gibi ölüme giren yolda durdu. Ne oldu bir dakika sonra onun buzları çözdün. Ne oldu? Kıyam yaptı. Niye Allah için kahveni E şimdi bütün millet kendi kendine kıyam yapacaktı yani. Ama şimdi, ya kardeşim bir de bak Kıble'ye doğru. Öbür ayette diyor ki, gömer yemeceği şafran beslediler. Rastgele dikilme ya. Meskâb eder, sonra yüzün kurtulmaya sahipti. Tabi lo, namaza kalkarken elimi yıkar, yüzünü yıkar. O zaman her ayeti alıp da hayatta durun diyor yol noktasında direktifi ya Demek ki peygamber siz sahabenin en büyüğü olsan Kur'an'da birşey anlamasın. İlla gitübeyi yine bilmez. Seni gönderdim ki açıklama yapasın diye. Sen ne diyorsun peygamber postacıdır haşa? Kur'an gaddikçe ondan sonra biz kafamıza göre Kur'an'dan takılırız. Bugün ilahiyat hocalarının birçoğunun dediği lafın Türkçesi ve özeti kastan konuşilmesiyle yani tam sizin tam Türkçe konuşursunuz arası Anadolu belesi şey, ha. Habara göre takıl diyor bunda. O kadar basit. Kur'an'ı al diyor, meali aç diyor. Ve bu meali kim yapmış? Gumaş şey mi? Gibi bir adam kalkmış. O meale bir şey uydurmuş oraya. Mana yanlış verse sen oradan yanlış manayı veren müştehittik yapacağız. Arapça'yı şey ne bilmiyorsun? adam ya, yanlış bağlar vermesin. Bediül imam ı ve bu hanife hocası Hanmat'tan duymuş. Hocası Hanmat, İbrahim'in Nezahik'ten duymuş. O gitmiş, Arkebe'den duymuş. O gitmiş, İbn-i Mesut'tan duymuş. O gitmiş, Muhammed Mustafa'dan duymuş. Sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin manası budur işte öğlen dört rekan, şu iki rekan sabah et. Bunu diyelim. Bu şimdi ne diyor bu ilahiyatçı beyefendi? diyor ki, onlar dağıtan biz de adamız. O halde ben de kafama göre takılırım diyor. Efendim kadınlar başa açık namaz kılabilir diyor. <gülüyor> Tabii ben de dedim o zaman donsuz kılabilir. <gülüyor> Niye? Kadının başa aflet benim de göme karası abi. O bahredi açık kılıyorsa ben de benim de açık. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya o bananda değil. Ama seninki oraya gidiyor. Şimdi imam adam Azam kafadan mezhep kurup koymamış ki. Kocası Ondaçın İbrahim Zekali, Ondaçın Alkamer, Ondaçın İbni Vesul sahibi Efendimiz salallahu aleyhi ve sellem etmiş, İbni Vesul'un yolundan hidayetiyle hidayet bulur. Yani e, İbni Vesul'a uyun diye hadis-i şerifler var. O sahibinden gelen bir görüş, o da Resul'a <gülüyor> da uyun diyor salallahu Şimdi bu ana Kur'an'a mana verirken bana göre dememiş ki, bana göre dememiş ki sen de bana göre diyorsun. Yani sen de adamsın, hep bu halifede adam, ben 40 sene yaksının abdesiyle sabahı kılan, borç verdiği adamın gölgesinde bile durmayıp istifade edersen borçtan faize girer diye. bu kadar efendim tatman sahibi olan öldüğü zaman yanındaki komşusunun çocuğu demiş ki bahçede oturuyorlar mağdat sıcak. Baba demiş, ne var demiş, şurada bir direk vardı demiş ya senelerdir. Direk yıkıldı mı? Ne oldu? Yan komşunun üstünde demiş. Ey gidi de oğlum demiş. O Ebu Hanife'ydi. Her gece sabaha kadar kıyaflanamaz kılardı. Dün vefat etti evladım demiş. Tamam mı? Komşunun çocuğu bu direğe ne oldu diyor. Öyle duruyor. Hareketsiz. Bir olsak iki rekatta kırk defa kaşınmalar şeyler. Öyle hareketsiz bir rekatta Kur'an'ı hak etmiş adam Ebu Hanife. Bir rekatta yani sen nasıl nensin o dağdan bende adam onun üstadları var Rasulullah'tan gelen manayı alıyor sen benim aklıma böyle geldi diyorsun ya geçen razıda gördüğünü sabah kitaba yazıyorsunlar desin. ben sen nasıl dinleyeyim nasıl dinleyeyim onun için Rabbimiz Allah'tır dediler sonra da her nani yediler olmasın Rabbim Allah'tır dediler ametü'yü sağlam yaptılar mutlaka imanistan bitmaninde en azından tabi abdest, namaz, bütün meseleler var. Cenaze namazına kadar birinci cilt bitti şu an. Allah ömrümüne bereket verirse var. 1. cilt hazırlanıyor inşallah. O 120 sayfa sizin anlayacağınız dilde bir iman ehli sünnete göre bir tahsil. Bak bakalım kader hakkında ne yanlış bildiğin var mı? Peygamberler hakkında yanlış bir bilgin var mı? Meleklerin vasfı hakkında yanlış bir bilgin var mı? Sıra, mizan, cennet, cehennem şu anda var mı cennet cehennem Adam diyor cennet cehennem şu anda yok yahu mirat gecesi cennete nasıl girdi? şimdi ölürme var şimdi ölürme var necim suresinde diyor resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi ölürme vardı yanında da cennet ölürme vardı diyor nasıl cennet ölürme varlardı diyor önle diyor hazırlandı diyor hazırlanacak demi. ama adamlar her şeyi mantıklarına göre muhcezine mezhebinden biraz almış şiadan almış diye bile almış yetmiş iki sakın fırkadan çorba yapmışlar şimdi bunlara muhcezine ne diyebiliyor Mütesiş edecek, mütesiş edecek ki biz bunları periğiz. <gülüyor> Çünkü adamın başka yanlış işi de var diye. Anlatabiliyor mu? Yani eski mütesişle bunlara göre bir Allah'tan sayılır tazmin. <gülüyor> Cenab-ı Şerif efendim yani adam kahveden çıkmadı bir mütesiş ki bu adamlar mütesiş edecek. Lafı muhafaza dediler. Tüm mesteğanı sonra dost doğru yaşadılar, salim ellerle çektiler emirleri tuttular, yasaklardan kaçtılar. İki kelime ama altında iki binlerce, yirmi binlerce, yüz binlerce emir ve yasaklar, helal ve haramlar hakkında fıkıh meseleleri var. Artık ilimden boş kaldın. Okuyun, dinleyin, kaynaklarını sağlam olsun. Bir alimin el olduğunu anlamadan ne kitabını alıp okuyun, ne de sohbetini dinleyin. Ne de televizyonda geçerseniz, böyle geçerken böyle sünnet dışı hocalarla rastlarsanız sakın bir biraz dinleyin bakayım ne diyormuş demeyin ben dinlerim siz dinlerim ben ne diyorlar diye cevap vermek için dinliyorum milletin aktardığı falan dinleyemem çünkü belki adam yanlış aktarabilir bana onun için kulağımla dinliyorum ama sen dinlemedi yoksa neden senin onun yanlışına doğrusunu anlayacak kadar ilmin yok bu neye benzer yılanı tecrübe etmeye benzer. Akhep sokuyor mu diye denemeye benzer. Ama o, cefendi, o adamın da bayağı dediklerinde durumlar var. E zaten o biraz doğru konuşmasa o kadar yalanı nasıl yutturacak? Ya. <gülüyor> Hep yalan konuşsa nasıl yutturacak? E sana zaten bir tane zehirlenmek yeter mi? Sen bir zehirle ölür müsün? Senin bir zehirin çarpma. Onun için o adam 99 doğru da konuşsa bir zehirlikten dolayı bile senin onda ha? sakınman lazımdır. Muhtelendir. Ya adam ne dedi? Dedi ki e cinler e, peygamberimize gelen cinler için ya cin dedi aslında örtülü manasınadır. Örtülü manasın olduğundan bunlar da Nusaydin'den gelmişler. O aslında oraya cinler gelmedi. Nusaydin'den adamlar geldi. Mekke'liler onları tanımadıkları için cin zannetti. Ne anlatıyorsunuz? <gülüyor> ne anladınız ya Kur'an'da diyor ki minel cin gidiyor Kur'an'da minel cin netip insan da geçiyor İnsan diyemez miydi tanınmayan insanlar diyemez miydi mesela İbrahim Aleyhisselam'a melekler geldi insan kılığında geldi o da onlara uzak kesti buyurun misafirlerim yiyin dedi onlar da yemeği evini sürmedi sürmeyince İbrahim Aleyhisselam korktu çünkü misafir yemek yemeyince o misafirde bir tehlike sesini 13'e kavnun bünkârûn dedi, Kuran'da bu ifade geçer. Kavnun bünkârûn ne demek? Tanınmayan bir milletsiniz, tanıyamadık kimsiniz, nesiniz dedi. E, Kuran'da kavnun bünkârûn geçiyor, o zaman derdi ki, Kavnun bünkârîn -bün bir cemaatı yolladım tanınmayan derdi. Ne zaman bine cinni diyorlar, sen bile anlıyorsun, vatandaş olarak yani, ne zaman bine cinni, Arapça biliyorsanız da anlıyorsunuz. Cinlerden mi canım? Adam demesin. Rus aybinden adamlar geldi. Onlar için zaten. E şimdi bu cehl sana yeter mi? He? Yeter. O zaman sen kendini kollu. Aman aman aman. Önce Allah bize Allahdır dedilen, sonra dost doğru gittiler. Allah ölene kadar istikametten ayıpasın. Tilki gibi sağ sola durumu duru kıvırttırmasın. Allah teala bize işimiz başka dışımız başka mu ne yaptır yapan adamları masif etmesin Amin. bizi de Allah'tan eygemesin istikamet Kur'an ve sünnet yolunda ehli Amin. sünnet ve cemaat mezhebinin itikadı üzere ahirlerin beyanları üzere Amin. inanıp amel etmeyi mühessel eygesin peki ne olur sonunda eğer sen imanını korursan, sonra da istikametten ayrılmazsan tetenezze duayimul melâke onlar ölecekleri zaman melekler onların yanlarına güzellerine inmeye başlarlar. Tete nezzelur iner de iner, iner de iner. Binlerce, on binlerce yetmiş bin melek gelebilir bir müslüman öleceği zaman. Cebrail aleyhisselam gelir abdestli ölenin cenazesine. Abdestli ölenin cenazesinde Cebrail aleyhisselam cemaata gelir. Ya hadi i şerif var. için cürük bile olsanız aşırı yorgun olup da hani o anda kusk birkaç saat uyuyup kalkıp sabah namazında veya gece namazında yıkanacaksın saati kuruyorsun yine deniyor, ne de olsanız banyo yapamasanız da abdest alıp yatın çünkü korkarım cephalersem cenazenize gelmez diyor. Ha cürük bile olsa o namaz abdesti diyor kurtarır diyor. Zaten buzül abdestini öldüğün zaman aldırıyorlar. Anladın mı? Melekler İner de inerdiyordu. Üçgeci melekler. Saçın üstüne horozu koymuş da horoz zıt zıt zıtlıyormuş. Zıt. Böyle değil <Gülüyor> fırlıyormuş. Değil yanında fırlıyormuş. Milletler toplamış. Dört yiyette para topluyormuş. Horoz oynatıyormuş. Ya demişler ki tamam da bu horoza bu taktiği nereden öğrettiğim ya bizim horobandırı zıplamıyor. <gülüyor> Adam da demiş ki horon ediyormuş. Yani böyle Karadenizliğe benziyor bu herhalde de. Horon ediyormuş. <gülüyor> ya horoz horon eder mi ya? Meğer saçın altına ateş koymuş. <gülüyor> Yanınca ayağı hayvan zıplıyormuş. <gülüyor> şimdi ona döndü yani ben de bağırıyorum niye bağırıyım kardeşim ben de <gülüyor> aklımda yankı var yani biz de i̇şte size Allah için uyarmaya geldik evet, evet ahiret var o kadar cennet müjdelen daha ne olur bak melekler de diyor Ella korkmayın üzülmeyin korkmayın üzülmeyin ne mahası var geride bıraktım hanımım ne olacak çocuğum ne olacak işim bilmem korkma Allah kefil, seni arkandan çok çocuğunun işini yoluna koyacak. Mahzun olma. İleriden korkma. Cennem var? Azam var? Kadirde ne var? İlerinden korkma. Yerine de üzülme. Bıraktıklarına da mahzun olma. Niye? Senin sahibin yarın Allah'tır. Ve zûhûnü cennet illeti kundu kuayi. Size müjde verilen, size söz verilen, vazolunduğunuz dünyada bu kadar ayet var ya, hep dinliyordunuz hocaların Cennet cennet cennet, değil mi? Cennetin tecelli mi? Taht yerler, dinliyorsunuz da Kur'an'a. O sözler ile cennetler size nasip olacağını karan tilediniz sevinebilirsiniz. İnşallah, i̇nşallah. Size demedim. <gülüyor> Melekler gelince o adam acıyor bak. Ben ne bileyim sana diye. Kendime dedi. <gülüyor> Meclisinde, mescidinde buluyorsun. Ama yarın senin sorununu olur, benim sorununu olur bilinmez. Kalkar Allah'ın elinde, dininde <gülüyor> sabit eyle yavrum. Amin. amin denecek, doğal budur. Amin, amin. Yoksa sen denedilsin dersem amin değil. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah gelirsin. Evet. Siz de zaten inşallah geliriz. Evet. Ama meleklerden duyarsan artık inşallah yok sizi Allah dilemiş, duyurtmuş, bitti, korkamamıştır. Şimdi dual mahiyetindeyiz, onun için bir kesin değil. Ne'anerliyâ, bu'nfil hayâti'l-dünyâ. Melekler diyorlar ki, bak Rabbim Allah diyeceğim, ehl Sünnet'e göre imanını düzgün, sağlam tutacağım Ehl-i Sünnet alimleri, Kur'an hadisler, itikaz meselelerini, yani Ahmet dünün altı şartını, şerbi yani, izahı. Bunu güzelce, düzgün bir şekilde kavrayacağım, muhafaza edeceğim. Sonra da iman şartlarını inandıktan sonra İslam şartlarını yaşayacak. Yani namazı olur. İşte artık. Yani. Bunun yanında tabi emirler var, yasaklar var. İçişkinin haram olmasın, kumarın haram olmasın, gibi, zinanın haram gibi. Zaten bunlar kitaplara, imana, tahrikler. Bu müjdeler sana gelecek o zaman. Ama sonuna kadar götürebilecek, yoldan çıkmaman lazım. İstikam et, düzgün olması biz sizin dünya hayatında kaç saatlik nefesiniz kaldı, kaç saniye kaldı? 10 saniye, 20 saniye. Biz i̇şte Ahmet Hicabi Hazretleri, e, bu büyük veli Kastamonu'nun on muarek zarf vefat edeceğini yaptı. İşte anında bu çocuklar böyle herkese demiş ki e, Rabbim'in melekleri in başladı. Çok melekler buraları sardı, sardı, sardı doldurdular. Ee, mümkünse zaruret yoksa içeri girmemeye çalışın. Kadınlar, çocuklar girmeyin yanıma. Şu Allah ruhaniyle meleklerle meşgul oluyoruz. Bak meleklerin indiğini onlara söylüyor yani. Herkes de bir şekilde anlatamaz. Çünkü konaya girer artık. Ondan sonra neyse anlatmak değil. Görelim yeter. Ama müjdecileri görelim. Kafirler gibi Allah'ın mağduruna ablattılar gibi. Onlar senden çok işlediler. Hadi bize bir melekleri göster. Hadi bize Allahı göster. Ebu Cevde. Mevla buydu ki, yakında melekleri görecekler. Ama hangi melekleri? Hazar melekleri görecekler. Begir de işte nalları dikti. O melekleri gördükleri zaman müjde yok onlar. Sana cennet müjdesi gelmeyecek ki. Tulum gibi gavukluk yapmışsın. O zaman Melekleri görünce de ne diyecekler? Kapat yarabbi kapat. Perde çek yarabbi görmeyelim. Çünkü çok korkunç gelecekler. Onun için melekleri görmek öner Rahmet meleklerini görmek meseledir. Yoksa kafir gibi görürsen kapat yarabbi kapat gösterme dersin. Şimdi göreyim bakayım dersin ama görünce de çok nişanlı olsun. Ah var dersin? Kaç saniye bir kaldı? 10 saniye, 20 saniye, 5 saniye. Dissizü reddedilen sayıklat. Mevli ahiret, ahirette kabulle beraber mahşerde karşılanacağız. Cennete kadar götüreceğiz. Sırat'tan geçeceğiz. Bütün tehlikeli geçitlerde biz senin sahipleriniz. Böyle müjde gelirse ölmek istemez miyiz? Böyle bir kıyamet istemiyor musunuz? Canlarınız ne istiyorsa ahirette cennette sizin içi hazır bekliyor. Böyle bir kıyamet yok. Ne temel ne aklınızdan geçer önünüze düşecek kocaman kuş geçiyor Yağlı nasıldır eke acaba de tak önünde pişmiş yiyeceksiniz <gülüyor> kemikten bismillah yerden tutacak çöp yok çöplük diyor içinden geçeni önünde göreceksiniz. böyle bir şey var mı ya dünyada 40 kere sürülüyorsun da biçem gelmiyor ya evet <gülüyor> yani hararet ben ben bu çay istediği anlaşılıyorum Hüzülen bir adamı vuruyor vakiyeyim. Evet. Sizin cennet size cennet size son kavuşacağınız mükafat değil. Niye? Çünkü cennet ilk mükafat. Esas cennetin ötesi var. Günahlarınızı bağışlayan tabii bu kul kusursuz olmaz. Siz de peygamber değilsiniz. Ama doğru yolda gittiniz Allah affediyor Kalantik ki suratı. Çok affedeyen, bağışlayan ananızdan babanızdan daha ziyade acıyan Allah'tan size ilk ziyafet cennet olacak İlk ziyafet çünkü cennetten öte ne var? Mevla'nın cemalini görmek var nereden görülüyor? Cennetten görülüyor ama cennetten büyüktür o ve dua'nun binallaha ekmev Allah'ın en ufak rızası her şeyden büyük Mevla ne soruyor cennetlerine? Esselamu aleykümle alel cennet cennetleri yerlerine yerleştiren köşkler, salgaylar bir Müslüman, doğru dürüst Müslüman'a 60 bu dünyada da cennet var, hadis-i şerif sahibi. 60 bu dünyada da var. Bu dünyanın kaçta kaçı kullanım alan? Dörtte üçüsü var. Dörtte biri kara, karanın da dörtte üçü mahmur değil. Dağ bayi çayı, daha, çay, daha dediğim böyle güzel dağlar değil mi? Şöyle. kadar, Bunu kaçta kaçı senin? kastım oduna 100 metre dairem varsa vah diyersin yani <gülüyor> ne yapalım kalemaz yani benimden o diye benden senden var da var bir birkaç kat ama 200 metreden diğer yani ne yapayım oda tefsirleri yaptım İşte kütüphanem zaten 400 metre kütüphanem var e, o 20-30 bin -20 çiz -20 kitabım var ee kitaptan ne yapamadık kanın konu yapıyor? <gülüyor> ne olacak bu nereye gidiyoruz hep çöpe çekiliyor ya ee ne yapalım bizim işimiz bizi kitap yapacağız, ne yapacağız? Efendim sizden biraz geniş. E geniş ama, sizin benim kadar geniş olsa, film odası, film odası, bayağı bir şeyler yapayım. <gülüyor> Kurarsınız yani. <gülüyor> benim gibi kütüphane yapmazsınız o. <gülüyor> Mescid var, şu var, bu var, müsaadır var, vesaire, talebe kalan yer var. E ne yapalım? Biz onunla da işimizin. E şimdi sen şu dünyanın fukarasısın. Ben tefkarı fukarası, en beteri bedim. Bu ahiret 60 dünyada cennet bir metrekare de boş yok. Her tarafı mamur. Köşk, saray, bahçe, düzenlik, tanzimat. Sen ne diyorsun ya? Ben edeyim adımda parklar, bahçeler müdürlüğü. Her taraf çöp bir çiftli. O kadar da adam çalıştırıyorlar hala. hala. Cennette çöp yok diyorum sana ya. Her yer düzenli. 60 dünyada. Cennet'in en son çıkacak adam. İsmini devir Alişerim. Cehennemden en son çıkacak kadar Hasan-ı Basri Hazretleri neredeydi? Keşke o ben olaydı. Yok. Efendim Hazretleri sen tabiinin hayırlısısın, 130 otuz sahabi görmüşsün, Resulullah Hazretleri hanımından sütermişsin, sen nasıl böyle dersin? Evladım onun hakkında hadis var, benim hakkımda hadis yok ki derdi. Ya ben imansız örüp de cehennemden hiç çıkmayacaksam? İşte Hasan-ı Basri gibi düşün. Sen ne düşünüyorsun şimdi? Cehennet'e ne zor çıkacak adam diyorum sen de oradan diyordun ki ne bozuk adammışın. <gülüyor> ya adam kurtarmış ina hadise sahibi, sen de olacaksın. <gülüyor> Ve bu adam, <gülüyor> Uzun hadis-i şerif çok sohbet de dinlerirsiniz. Cenneti tabii ağaç altından dereden tepeden, gele gele gele gele Ya bu şu ağacın altına başka bir şey sefendi. Şu ağacı altına. Mevladımız amma kalkar kurulsun ya. Gel hemen çıkardın. Hayat ermanda ikadın. yeniden filiz gibi delikanlı oldun oradan ağaç aldı, ağaç aldı, ağaç aldı. Hangi ağaca yetişsin? İlerici daha güzelmiş ya Rabbi. Daha bir şekilde, kurtar bir şekilde. Ne katlar alacaksın diye diyor ona. Bu hadis Buhari ve Müstündür. Ve en sonunda bakır sesler geliyor. Ya Rabbi, bunlar ne sesler Cennet değildi hisset. Yani ya yarabbim biz daha çenide girememiş miyiz? Ya cennet değil cennet bir kaptı dışarıda. O biz açıkta kalmışım ne olacak yahu cennete gireyim daha bir şey istemiyorum ey yedi ya Halim Mevla onu açıkta bırakmak için çıkartma bu cehennem sen mutlaka cennete girecek küralarını çekmiş ama en son oyanır yedi bin sene yedi bin seneden sonra son müslüman çıkıyor yedi bin seneden sonra müslüman yok cehennem derecatında. artık hep kafirler kalıyor işte o zaman kafirler levkanın müslümin Kâbirler Müslümanlara laf oluyor. Ya bu yavurlar kendimde de rastırmıyor ya. <gülüyor> Ayet ya. orada diyorlar var ki, efendim <gülüyor> hani siz Müslümanlarınız diyorlar, onlar yam duruyor. Yam Müslümanlar da galibanlar yarıyor bir adam. Orada diyor ki de onlar, e diyor siz Müslümanlarınızda bizde yavurdunuz değil mi? He, siz gavurdunuz. Bu da Mevla'nın gayretine dokunuyor. <gülüyor> Zerre kadar iman olan çıkarır, ferman buyuruyor. Ve böylece melekler görüyoruz ki ismi peygamber ismi olanları alıyorlar. Nuh adında, İsmail adında, Muhammed adında, Ahmed adında, Muhammed adında, adında gibi peygamber ismi olanlar öncelikli çıkarılıyorlar. Onun için çocuklara peygamber isimlerinden takma ismi tavsiye edilmiyor. Taş takıyorsunuz çocuğu taş. kaya, yokuş. Yapma böyle, yapma böyle. Kaya hayal ediyorsun bile insanlar. Erveriş şimdi nesler? İsimlerinizi güzel seçeyim. Bak cehennemden çıkarılırken bile isimlere bile muamele ile başlıyor iş. Tabi hak etme meselesi abi. Hak etmeyeniz bir kursakmaz ama. O dönem gelince yine de sana bir öncelik verirler. <gülüyor> Müslümanları tek tek çıkarıyorlar. Adam öleyen arken tak. Hapishanede ziyareti geldim dedikleri gibi. Vuruyorlar burasına. Hadi çıkıyorsun. Adam yedi bin sene yanan var beş bin de. Adam nasıl çıkıyor ya. Bir de çiftli seviliyor. O zaman onun, ona bakan gavur diyor ki ah diyor be sen de bozuk adam mısın epey yandın ama diyor <gülüyor> ben senin kadar yine müslüman olsaydım keşke inansaydım da diyor şimdi yine çıkmak varmış diyor biz ebedi kaldık diyor. Mevlasız o gavullara o hasreti tattırmak için ve o müslüman zerre kadar da imanı olsa son dolu kurtarmak için gavullara bunu demektireceğini beyan ediyor Kur'an ı cennete. Cennete gireceği zaman Mevla'na buyuruna ödübülüverek aşırık dünyada sen cennet cehennemde en son çıktın. Cennet yağabiliyor. Cennette yer var mıdır acaba? Sona kaldık, sonra kaldık, peki diyor. 40 kaldı bambaşka. Tam bir değişik adam yani bu. Hakikaten eski ümmetlerden bir adam. Bu değişik bir adammış bu. Eteste bir vedda mı burada? Annemlerin abdallahsızım. Ben ne turgam geçiyorsun? Abi ya bu abi. Önce Bahadır Vedat derdi, ya o bu adam da derdi. Hafta kendine hak etmişti. O da ne diyor ki tamam geçirdi. <gülüyor> Zaten bunun üçünden sonra çıkmıştı. <gülüyor> ne ise keşke bize olay gibi sesi kalmayınca biz onu hatırlyalım. <gülüyor> Mevla da buyuruyor ki ben alemlerin Rabbiyim, ben alay yepyen dalga geçmekten, kulum kaldırmaktan müneselim. Senin diyecek konu bu dünyada tartışılıyor. Her tarafı köftelere iman duvarlı. Onun için cennet, on dünya kadar, altmış dünya kadar cennet ilk ziyafet. Çünkü neden? Kulumdan hoşnutluğum diyor, cennetten de büyüktür. Onun için ilk ziyafetin cennet olsun. On dünya kadar, bir iki dünya kadar sana misafire geldiğinde, ya işte kuzu fırına verdik bir şey o da, sen şimdi beni çok açsındır, şuradan ekmek, peynir biraz atıştır da açlığını bastır diğer yani hüzün, ilk ziyafet yani önden veriyorsun, arkadan sofra atınlanma meselesi nasılsa cennet de Allah'ın rızasına göre cemalini müşahedeye göre ve hoşnutluğunu kazanmaya göre ilk ziyafet yani. Çünkü ey cennet diye selam olsun size diye Mevla cemalini gösteriyor, bütün cennet diyelim Mevla'yı görecekler. Mevla'nın cemalini göründüğü şaşmıyorlar, kalıyorlar. Tabi bir tecelli var, o tecelliler sık olabilir ama bir de bizzat cemalini görmek var bu görmek var, anlamak yok görmek var, kavramak yok görmemek var, kuşatmak yok yani çünkü Mevla Teala e, çevrelenebilir bir varlık değil dolayısıyla senin idrakini alacağı bir varlık değil kuşatamazsın ama görmek var o tadı alacaksın bu gördüğü zaman tabiki ki ehli bu selamı duyduğu zaman eee Lepey gösterdi, buyur ya, mübuyur emrin ama diye, lepey gösterdi Sana itaat ediyorum, <gülüyor> boynumu yiyorum. Her balık razı mısınız hayatınızdan Yerleşti mi Memnun oldunuz mu? Soruyor. Ve madem yerlence ortada kalp kalpce, madem kurt ortada ya Rabbi nasıl razı olun millet Bile gitti ateşle yapıyor. Sen bize böyle cennetler verdin. Kimsene nasip etmediklerdi verdi. Tabii ki razıyız Allah'ımız senden. Mevla buyuruyor. اَلْيَوْنِ خَلُّيُ لَكُمْ رُضُوَانِ Esas şimdi size rızamı helal ediyorum. Yani ben sizden razı olduğumu açıklıyorum. فَلَاَصْفَةُ عَلَىٰكُ بَعْتَوَانِ Bundan sonra ebediyen sonsuza kadar bir kere bile size daha kızmayacağım. Şimdi i̇şte esas mesele bu. Neden? Arkadaş şimdi Mevla benden şu anda razı olabilir yirmi son sonra günah işlemeyeceğine marip, oradan bir çıplar karı geçer gözüne vurur ondan sonra önüne başını yersin estağfurullah dersin sonra nefis der ki köşeye dönmeden bir tanem var Allah'ım He Resulallah sen de bir daha bakarsın birinciyi kurtarırsın çünkü gözüne çarptı geçti ikinci zehirli hançeri oku karginin ortasına saplansın pehiz gitti Nur gibi adam bir de baktım, bir dakika sonra siyahlaşmış. Hemen vurur vururlar! Kalbine siyahlıktan. İstihbar etmedikten sonra hemen vurur. Yüzüne kadar çıkabilir. Yok, ne diyeceksin? Ondan sonra o zina edenlerin suratları, ne kadar siyah olur zina edenlerin suratları. Aman ya Rabbe le alemi! Nur diye bir şey olmaz. Ya! İçki içenlerin ayrı bir hal. Allah'ın tevbe nasibesine, isman eylesine, isman Bizim de mükellef aldığımız günalarımız olabilir. Herkesin kendine göre günah var. Peygamber değil. Allah'a mükerrem ve nasip. Et. Amin. Amin. İşte ben şimdi keş bir namazı yoktur. Anadan doğma terkibim oldum. Kadir gecesinden çıktım. Nur gibi talep ederek. Bir gün sonra günah ne malum Ondan sonra Allah bana kızar. Kızar. E yine tövbe ederim, razı olurum. olur ama şu garantiyi ne zaman alabilirsin? ben size rızamı helal ediyorum bundan sonra ebedi yer bir kere daha size kızmayacağım gazabı kaptı e şimdi bu onun için cennete girmekten daha mühimdir lazım olan halenin sahibidir bilmeyenler halenin talibidir şimdi bir adam evine kabul etmiş olabilir ama yine de sana içinde bir kızgınlık, cimdiden bir şey olabilir evine girmek yeterli değildir ne zaman rızasını alırsa hoşnut olur Mühim olan evin sahibidir. Yoksa ben bu eve gireyim de ne olursa olsun cennete gireyim iyi bir Allah benden razı olması olmasın Var mı böyle bir mantık ya? Onca sahibinin rızasını almak. Bir daha evdeki kız bayacağınıza dair teminat vermesi. İşte cennet o zaman cennet olur çünkü o zamana kadar cennet ehli bile tetikte durur. Acaba çık vermez mi? Bir yanlış eder miyiz ya? Onun için melekler, adam daha ölürken inerler gelirler, ilerden korkmayın, geriye mahzun olmayın, cennet müjde olsun, ilk ziyafetiniz cennet kasibi olsun, son ziyafetiniz Allah'ın rızası size helal olsun. Amin. Siyaretleri de orada. Neresi Halil Cami? Cami'den de ne dedin? Kırt Çeşme. Kırt ha? Ziyaret edin. Hiç ziyaretsiz bırakmayın. Öyle bir devriya burada bulmaz. Kadir Badan'ın hanifesi ya. Halil Cami Hazretleri tak ifade edeceği zaman ne dedin? Aman ya Rasulullah dedi. Bile düşer namaz. Herkes gelme işaret getirir. Allah der. Ya, ya da o ne deriz? Aman ya Ali Hikmet eden kütüphanesinin e, kurucusu Ali Hikmet Hazretleri Medine'de bu kütüphane. Biliriz biz. Osmanlı döneminde Ali Hikmet Hazretleri mektup yazıyor oğullarına. Ne diyor? Hiç bilmiyor bir şey. O zaman haberler şimdiki gibi hemen git. ki cenaze haberi bazen bir hafta ya şunu Mektup yazıyor. Mektup gelince bir tarih var. O tarihte diyor ki dün gece babanız Ahmet Hicabi'yi Arkadaşım diyor kendisi zaten e, Raza'yı bu tarihada gördüm Resulullah sınıfı ziyaret etti Vefat ettiğini bilmiyor Tarih'e bu bakrılar aman ya Resulallah Dediğinde direkt Raza'ya gitmiş Ruhları böyle gidiyor mu zatlara? E şimdi melekler inerse Müjdeler gelirse Bunda daha korku kalır mı? Hüzün kalır mı? Dert keder kalır mı ya? Arkaya telaş edelim mi? Onun ne yapalım ne edelim? Birkaç günlük ya bitti bitiyor. Ben yaşadığım kadar daha yaşayacak değilim. Allah'a emanet olun. E sizin çoğunuzda yaşadığınız kadar yaşayamazsınız kardeşlerim. Çok geçti, azı kaldı. Bazı gençler evet. birden hemen ölüyorlar. Çok gençler bile. Onun için ebedi hayat, sonsuz ahiret rüya değildir. Gerçektir. Şu yediğin içtiğindeki tat neyse artık onun kat katı. Mukayese edilmez ama tat alıyor musun? Soktukları zaman bir şey acı duyuyor musun? Duyuyorsun. Kimirci çaktukları zaman yanıyor musun? Yanıyorsun. İşte yanması da öyledir, yemesi de öyledir şey yapılıyor. Ahiret şaka değildir. Dünya da şaka değildir. Oyuncu oynayarak, gülerek, yiyerek yere varamayız. Önce Allah'ın kulluk kurdukması gibi de iki kartımızı düzeltmek, ondan sonra salih haber, abdest, namaz, fıkhı meseleleri, helal, haram meseleleri, her zaman bu biz bunlarla 24 saatte bunlar başımıza geliyor geçiyorum. Bunlar da rahmetin rahat olduğu şekilde nasıl yaşayabilirim? Ondan sonra çocuk çocuğumu nasıl yetiştireceğim? Ondan sonra konu komşuya nasıl nasihat edeceğim? Ondan sonra nasıl namaza başlatacağım? Nasıl bineceğim? Kızımı kapatacağım, delgimi kapatacağım. Ne? baştan kapalı alsam daha kolay olur ama çarşaflı alsam daha da mübarek olur ama işte bazen de Şimdi sen görüş yaparsın, kızın kendine açık olun. Yapışlar onlara bahsetmek lazım. Doğru vasihde var. Doğru vasihde var. Hem helaldan mısır kazanacaksın, faize girmeyeceksin, krediye bulaşmayacaksın, rüşvet almayacaksın, yalan demeyeceksin. Helalından geçip, zaten geçip hastanın ağzına girdi. Yollar zaten midesine in gide diyeyim var. E şimdi yani helal olarak karpakar şu oldu, ekonomiden oduk, milletin aldığı rüşvet yetmiyor. Büyük imtihan var ya. Büyük imtihan. Bu sol kefesi ağır basanlar öyle hareketlediğinde kendilerini zarara sokanlar canlarını batağa atanlar canlarını ateşe cehenneme satanlar ancak onlar satmayalım ya alışveriş pazarda ya bu dünya pazarındayız cenneti alalım imanı alalım salihamdeleri alalım karanları günahları bırakalım biraz keyiften zevkten edeceğiz ama sonsuz efetiği sevk edeceğiz. Hakıllı mantıklı olalım ya. Hakıllı Dünya ticareti yapıyorsunuz. Çoğumuz tüccar kılığınız var. Dükkanınız olan var. Esnaf olanınız var. Alıp satanınız var. Zararına satılır mı? Zararına dükkan açılır mı arkadaş ya? Bu hayatı niye zararına sokuyorsun? Bu nefesleri, bu özürü niye tüketiyorsun boşuna? Boşuna da olsa bir şey değil. Aleyhine çalışıyorsun. Aleyhine çalışan dükkan kapatılır arkadaşlar. Öldük daha iyi o zaman. İntihar edecek halimiz diyor, o dağlar. O zaman adam olacağız. Kul olacağız. Rabbimiz ancak Allah'tır dedikten sonra istikamet üzere, Kur'an, sünnet üzere, her bir sünnet değil ki Rabi'yle Hanebi mezhebi, işte Şafihan dedi ki hangi, hangi, hangi mezhepler ise dört mezhepten birine bağlanacağız. Her i sünnet Kur'an ve sünneti anlayıp anlattıkları gibi Rabbimize kavuşacağız. Onun için çok gübarım vermeliler. Ne diyorlar? Bir insan Allah ile arasında bu hanifeyi koyar da, ya madem ben bunu Kur'an ve Sünnet'ten anladığı istiğfarlara işte, üzere seni bir yaşıyorum der ki, de, o yolda yaşarsa ahirette kurtulacak de, diyor. Çünkü ne de bu hanife ne de imam Şerif o da aynı. Ahmed Anbı o da Ama sen mezefsiz olma, mezhepsiz olma, elistekten çıkma, daha kapılma, Şia'ya sapma, bin tane sapık yol çıktı. İstikametten ayrılma. Burada kalalım. Şimdi e, peşine ayetlere tezih detik sabah namazını boyarız. Ondan için bu kadarla kibar edelim. Allah'ımıza size emanet edelim inşallah rahman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kardeşlerim dua alalım. Kısaca dua al dediğin. Allah, Allah selamet bize. Allah en az 100 tane el sünnet Müslüman nasıl imamı? <gülüyor> ne güzel dua. İlk burada simvol. Ee bu adeci çok anlattı da bir de bir de bir anas kalmak. Ya kafan çalışma anası. <gülüyor> ya uyanacak görece. Hem de bu, bu <gülüyor> Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Niye yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eee kardeşlerim dua edelim. Ondan sonra vedalaşalım. Amin. ve Amin. Amin. Amin. Amin. اللهم انشلنا من الجنه نأوذ صلى الله عليه وسلم الله عليه لا حول ولا الله الظليم كل عاجل ما لم نعلم امين وداوي من الشر كل عاجل ماجل ما لم نعلم امين اللهم ما ve amsimetlerden ve günahlar da khalasımıza Allah afşap vazü ve katamonu eskisinden ziyade dinine bağlar Bütün köylere, kentlere hidayetlerini ihale e. Ye. Amin. Nebiler Kur'an sünnet üzere olanati din eyle. Amin. sevaba tahvil eyle. Amin. Allah ya Allah Resulullah'ın tetlikten aciz kaldı. Hayırla ıslah eyle. Amin. Ya Rabb gelinlerimizden, kızlarımızdan, oğlanlarımızdan, eşlerimizden, ya Rabbi Sıkıntıya düştüğümüz, İslam'ı yaşama hususunda ibadetlerini yaptırmak, haramlardan sakınma hususunda sıkıntıya düştüklerimizde sana emanet ettik, sana aval ettik. Hayırla İslah'ı ile yavrum. Hayırla İslah'ı ile yavrum. Feda terbiye etme yavrum. Tavrı terbiye etme yavrum. Amin. Allah'ın aminiyetlerini aracan gönle azat eyle. Allah'ım sen fazl-ı kerimle yavrum buraya doğar arzu halleri yazanlar, işte dur kalanlar, Çocuklar hasta olan var, kendisi hasta olan var, efendim maddi sıkıntı olan var, borcu olan var, alacağını alamayan var. Çoğu maddi, manevi müşkillerimiz var. Senden başka haned kapımız yok Allah'ım. Sen Kerem'inle edemeyelim mübarek saatte. Ceniye müşkilatımızı halle asan edelim. Neden dualar senden ne hayırlı muratlar varsa eshare. İsinden tek tek sayamam. Çünkü o zaman özelleştirme oluyor. Yani insanlar onların da isimleri evet. saymak icap eder. Baş edemeyebiliriz. Ama Allah'ım sen hep ismini biliyorsun. haneni biliyorsun. Şikayetini biliyorsun. Ne lazım olduğunu biliyorsun. O bir şey ister ama belki ona hayırlı değildir. Ona ne hayırlı olduğunu sen biliyorsun. Hakkımızda hep hayırlı şeylere. Sen Amin. Şerleri bizden sarf eyle. Amin. Azabını kazabını üzerimizden ref eyle. Amin. Önüşlerimizden Ahmet eyle. Amin. Afiyet'in Nure'ye. Amin. Yalnız Uzak hadi. Vay, hadi. biz davza kapı başımızdan seçtiklerimizden tarikatlarımıza imanları hürmetine azabını kaldır ya Rabbi. Ya Rabbi Müslüman isimleri hürmetine azablarını kaldır ya Rabbi. Cümbelek bayram günleri geceleri hürmetine ya ben alim. Ve ya Rabbi nasih. Bu teröristler her yeri cephaneliğe çevirdi. Pat pat pat ederek. Ya Rabbi bu teröristleri kahreyle. Amin. Yağmeler mahvın. kes ya Rabbi. Paralarını kes ya Rabbi. Amin. lerin belasını kendilerine tattır ya Rabbi. Kafirlen, ittifakını boz ya Rabbi. düşür ya Rabbi. Vatanımız, İslam muhafaza ile ya bu vatanı ya Rabbi bizim bu ibadetlerimizin hepsinin sevaplarına ortak ya Bizim güvenliğimiz tebih için yaptıklar fedakarlıklar neticesinde bu kadar insan namusunu koruyor. Bu kadar insan namaz kılıyor, zikrediyor, badir ezanlar Ya Rabbi bu kadar hayırlı amellerine onları istedan eyle ya Rabbi. Başka ve kuruş özellikle bu komutanımızın yolu için buyurun. <gülüyor> kefesini dolduracak kadar ve daha ziyade ağırlıkta olan vardı. Dağlar, halinde, dağlar misali büyük rahmetler halinde şu edamızın kabillerine hediye olarak İsa'yı eyle ya! Kastamonu'da yatan bütün evliyan Atamay Hazretleri'nden, Muhammed Ali Hazretleri'nden, Şahamay Hazretleri'nden, Abdülfetav Ali Hazretleri'nden, Ahmet Siyah-i Ahmet Hicabi Hazretleri'nden, Allah'a, Kerem'le bu beldeyi mahrus yatan 17 bin veli, bizim bilmediğimiz tanice velilerin ve müminin ve müminatler vahine vasıf olmak üzere buyurun Esşe <gülüyor> maddi, manevi, ne sıkıntısı olan varsa şu saatte kalbinde ne niyet tutan varsa fadetini sana arz eden varsa Allah bu cemaatin hürmetine elli yüz kişiden fazla cemaat var bu cemaatin içinde mutlaka kabul ettiğini vaat ettiğin o makul kişi hürmetine hepimizin dualarını onayla akile müstecaf eyle şu saatte boyunlarımızı cehennemden azat eyle bu cemaatin mağfiret eyle amin davet edenlere dahil eyle. Necele kadar yolundan ayrılmayan muhafaza eyle. Cümbekar meleklerni irşat eyle. Cende tazalarını seyrederek nasıl ödülünü bilmeden bedel kabzayla kabza ile ya. Amin. Hz. Ali'ye selamınla gönder ya Rabbi. Amin. Kendine bir surette irşat eyle. Sen hayırlı günümüzü sana kavuşacağımız günümüz eyle ya en Sen son haberimizi son haberimize ile ya. Amin. Son günümüze yaklaştığımızı bize ilham eyle, Ay. kul haklarından bizi helal söyle, vasiyetlerimiz varsa onları mutlaka yerine getirmek, hakları, emanetleri yerine edemek, eda etmek, vasiyetlerimizi bildirmek ve kul haklarından, senin haklarından helal olarak sana gelmek nasip eyle yavrum. Ölmeden bize mutlaka haberdar et yavrum. Bize bir anda göster yavrum. Biz öleceğimizi bildir, fark ettir yavrum. Ya ki gafletle yakalamak. temizledi. kurban olduğum nasıl yetiştirdi bize de Allah'ın hürmetine temizle teşekküre ya Rabbi ve ya ayrul nasirin ve ya ayrul van O sallallahu aleyhi ve sellem ve Rabbim olalaru ve sallallahu aleyhi ve sellem teslimen kesiran elhamdülillahi rabbil alamin amin